بسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِينَ غَفُورًا Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amelmande veya aciz, alil bir şahıs bulunan gafil. Şu ayeti i kerimeye dikkat et bak. Nasıl ki bir ayette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 sakın deme. Maişetim dardır, idare edemiyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı, elbette senin dıyk-ı daha ziyade olacaktı. Bu hakikatı benden inan. Bunun çok kat'î delillerini biliyorum, seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum. Şu sözüme kanaat et, kasem ederim, şu hakikat gayet kat'îdir. Hatta nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli. Evet, kainatın şahadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim ve Latif ve Kerim olan Halıkü Zülcelalivel İkram çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip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 وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ الرِّزْقَهَ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ Ayetlerinin ifade ettikleri hakikatı, bütün zihayatın enva mahlukları, lisanı ı hal ile bağırıp, o hakikatı ı söylüyorlar. Hatta değil yalnız ihtiyar akraba, belki insanlara arkadaş verilen ve rızıkları insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi bazı mahlukların rızıkları dahi,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 Ne derece vesile-i bereket ve vasıta-i rahmet ve levle şuyuhur rukku'u la sudde aleikumul bela'u sabban ile yani beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa idi belalar sel gibi üstünüze dökülecekti ne derece sebebi def'i musibet olduklarını sen kıyasıyla işte ey insan aklını başına al eğer sen ölmezsen, ihtiyar olacaksın. El-ceza-u min cinsil amel sırrıyla, sen valideynine hürmet etmezsen, senin evladın dahi sana hürmet etmeyecektir. Eğer ahiretini seversen, işte sana mühim bir define, onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen, yine onları memnun et ki, onların yüzünden hayatın rahatlı ve rızkın bereketli geçsin. Yoksa onları istisgal etmek, ölümlerini temenni etmek ve onların nazik ve seriyyette esrur kalplerini rencide etmek ile hasira dünya ve âhiret sırrına mazhar olursun. Eğer rahmeti Rahman istersen o Rahman'ın bediyalarına ve senin hanemdeki emanetlerine rahmet et. Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde dünyasında muvaffakiyetli görüyordum. Sırrını bilmezdim.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 Subhanaka la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim